Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Hamile bir kadın kabir ziyareti yapabilir mi? Kabir ziyareti elbette ibret almak için yapılmalıdır. Kabir ziyareti hakkında e, Peygamberimiz bir dönem kadınların kabir ziyaretini yasaklamıştır. Ama daha sonra kadınlar kabir ziyaretine e, engel olmadan gitmişlerdir. Kadınların e, hangi durumlarda kabirleri ziyaret edip etmeyeceği hakkında e, bir delil bulunmamaktadır. Yani hamile kadın gelebilir, ziyaret edebilir ya da edemez diye bir Elimizde bir delil olmadığı için taşkınlık yapmamak şartıyla kabir ziyaretinde bulunabilir. Kabir eee kabirde bulunanlardan bir fayda sağlayacağını umarak giderse yani doğacak çocuğunun işte e, ahlakının iyi olması için türbeye gidiyorsa orada bulunan zattan bir takım beklentiler içerisine giriyorsa ya da hamilelik sırasında bir türbe ziyareti yapayım, işte burada bulunan zattan bereketleneyim şeklinde düşünceler varsa elbette bunlar şirk kapsamına girer, bunlar caiz olmaz. Ama sünnete uygun bir şekilde orada bulunanlara dua etmek için ve taşkınlık yapmadan kabir ziyareti, Elbette hamile kadınlar da yapabilir, normal kadınlar da ziyaretlerini yapabilir.